Allahu bissallam, ne şeytanı, rejim. ve nasta'inuhu, ve ve n'a'uzu bissallam min shurur amusuna ve Men ve men yudlil Ve abduhu rasuluh arasında, ile muhattisler arasında ihtilaf demiştik herhalde en son. i̇bn Dakik El-Eyid Rahimallah El-Iktirahta sayfa 152 şöyle demiştir. İbn-i Dakik El-Eyid Rahimallah El-Iktirahta sayfa 152 şöyle demiştir. Muhakkak ki muaddislerden muaddislerin Muhakkak ki muhaddislerin hadis hakkında öne sürdükleri pek çok illetler muhakkak ki muhaddislerin hadis hakkında öne sürdükleri pek çok illetler fakihlerin usulü üzere cereyan etmemiştir. Muhakkak ki muhaddislerin hadis hakkında öne sürdükleri pek çok illetler fakihlerin usulü üzere cereyan etmemiştir. İbn-i sözü bu kadar. Sonrakilerden hadisle meşgul olan ve fıkha nispet edilen bir topluluk sonrakilerden hadisle meşgul olan ve fıkha nispet edilen bir topluluk illetlendirme hususunda Fakihlerin menhecini izlemişler ve ziyadesi şazlık, irsal gibi birçok meselede muaddislerin çoğunluğuna muhalefet etmişlerdir. Sonrakilerden hadiste meşgul olan ve fıkha nisbeden bir topluluk illetlendirme uslunda fakihlerin menhecini izlemişler ve sikanın ziyadesi şazlık, irsal gibi birçok meselede muhaddislerin cumhuruna muhalefet etmişlerdir. Fakihler sikanın ziyadesini kayıtsız ve şartsız mutlak olarak kabul ederken, ederlerken, Muhaddislerin sikanın ziyadesini kayıtsız ve şartsız mutlak olarak kabul çoğunluğu ise Muhaddislerin çoğunluğu ise büyük bir hafızın ziyadesini büyük bir hafızın ziyadesini sıhhati bazı karinelerle sabit olduktan ve Muhaddislerin çoğunluğu ise büyük bir hafızın ziyadesini sıhhati bazı karinelerle sabit olduktan ve şazlık ortadan kalktıktan sonra kabul ederler. Selamünaleyküm selamünaleyküm. İrsale gelince İrsale gelince fakihlerin birçoğu mürsel hadisle hüccet getirmişlerdir. Muhaddislerin cumhuru ise mürseli hüccet görmezler. İrsale gelince fakihlerin birçoğu mürsel hadisle hüccet getirmişlerdir. Muhaddislerin cumhuru ise mürseli hüccet görmezler. Aleykümselam Yazılığa gelince İsnadlardaki raviler hakkındaki ihtilaf hakkında İsnadlardaki raviler hakkındaki ihtilaf hakkında Fakihler ihtimal verirler Ve bunu raviler üzerindeki isnadların çokluğu olarak görürler Şazlığa gelince, isnatlardaki raviler hakkındaki ihtilaf hakkında. Fakihler ihtimal verirler ve bunu raviler üzerindeki isnatların çokluğu olarak görürler. Bunu hadisin sıhhatini yaralayıcı görmezler. Mühendislerin ise tasih veya illetlendirme hususunda daha önce zikrettiğimiz kaideleri vardır. Mühendislerin ise tasih veya illetlendirme hususunda daha önce zikrettiğimiz kaideleri vardır. Muaddislere göre tercih muaddislere göre tercih karinelerle ravilerin hıfz, itkan ve sept hususundaki durumlarına göre değerlendirilir. Muaddislere göre tercih karinelerle ravilerin hıfz, itkan ve sept hususundaki durumlarına göre değerlendirilir. Sonrakilerden birçoğunun tasih hususundaki gevşeklikleri de bu konuya dahildir. Sonrakilerden birçoğunun tasih hus수ndaki gevşeklikleri de bu konuya dahildir. Hatta bazıları şiddetli zayıf ve vahi olan hadisleri takviyede kullanır olmuş. Hatta bazıları şiddetli zayıf ve vahi olan hadisleri takviyede kullanır olmuş ve münker metinlerin sahih olduğunu iddia etmişlerdir. bu durum bize öncekilerin bu durum bize öncekilerin ilel sualat ve marifetur rical kitaplarına bu durum bize öncekilerin ilel sualat ve marifetur rical kitaplarına müracaat etmemizin zorunlu olduğunu onların hadisleri illetlendirme ve tasih etmedeki metotlarına bakmamız gerektiğini göstermektedir. Bu durum bize öncekilerin İlel, Sualat ve marifet Rical kitaplarına müracaat etmemizin zorunlu olduğunu, onların hadisleri illetlendirme ve tasih etmedeki metotlarına bakmamız gerektiğini göstermektedir. İlletlerin çeşitleri diye başlık atın. İlletlerin çeşitleri. İlletler 10 türlü olup bunlar şu şekildedir. İlletler 10 türlü olup bunlar şu şekildedir. Bir. İsnadın zahiri sahih görünebilir. Ancak ravinin rivayet ettiği kimseden işittiği bilinmeyebilir. İsnadın zahiri sahih görünebilir ancak ravinin rivayet ettiği kimseden yani şeyhinden işittiği bilinmeyebilir. Bu durumda şu iki ihtimalden biri söz konusudur. Bu durumda şu iki ihtimalden biri söz konusudur. Birincisi geneldir ki bu irsaldir. Birincisi geneldir ki bu irsaldir. Örnek Tirmizi No. 2316'da <gülüyor> Tirmizi No. 2316'da Havs bin Riyas, Havs bin Riyas, An El A'meş An Enes radıyallahu anh tarikiyle rivayet ediyor. Sahabeden biri vefat etti. Sahabeden biri vefat etti. Bir adam onu cennetle müjdeledi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Nereden biliyorsun? Belki de kendisini ilgilendirmeyen bir söz konuştu ya da Nereden biliyorsun? Belki de kendisini ilgilendirmeyen bir söz konuştu ya da kendisini eksiltmeyecek bir şeyde cimrilik yaptı. Nereden biliyorsun? Belki de kendisini ilgilendirmeyen bir söz konuştu ya da kendisini eksiltmeyecek bir şeyde cimrilik yaptı. Bu isnat görünüşte sahihtir. Ravileri adil ve zabit kimseleridir. Ancak El-Ameş'in Enes bin Malik radıyallahu anh'den işitmesi sahih değildir. Ancak El-Ameş'in Enes bin Malik radıyallahu anh'den işitmesi sahih değildir. Sadece onu bir kez görmüştür. Sadece onu bir kez görmüştür. Nitekim Hatip tarihte 9 bölü4 sahih bir senetle Hatip tarihte tarihi yani 9 bölü4 sahih bir senetle El ameşin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Enes bin Malik'i gördüm. Ondan işitmemi engelleyen tek şey, arkadaşlarımdan ayrı kalamamam olmuştur. Enes bin Malik'i gördüm. Ondan işitmemi engelleyen tek şey, arkadaşlarımdan ayrı kalamamam olmuştur. Yani bu hadis sahih ee, başka tarihlerle. Ee, yani biz sadece bu isnad üzerinden mi konuşuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat eden birisini ziyaret ettiğinde e, ona bir güzel bir şeyler söylüyor. Bunun üzerine içeriden annesi sesleniyor ölenin. Cennet sana hayırlı olsun ey oğlum diye sesleniyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine bu sözleri söylüyor. Yani sahih olarak sabit. Fakat Tirmizi'nin bu isnadı işte dediğimiz bu illeti taşıyor. İkincisi özeldir ki bu da tedlistir. İkincisi özeldir ki bu da tedlistir. Zira muttasıl olduğu zannı varken hakikatte inkıta söz konusudur. Söz evidir ki bu da tedlistir. Zira mutasıl olduğu zannı varken hakikatte inkta yani kesinti söz konusudur. Örnek. İmam Ahmet 4 289,303 4 289,303 Ebu Davud 5212 Tirmizi No 2727 ve İbn Mace No 3703 Ebu İshak es an el-Berâ bin Azib radıyallahu anh isnadıyla rivayet ediyorlar. Ebu İshak es an el-Berâ bin Azib radiyallahu anh isnadıyla hüvat ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbiriyle karşılaşan iki Müslüman musafaha ettiklerinde mutlaka ayrılmalarından önce bağışlanırlar. Birbiriyle karşılaşan iki Müslüman musafaha ettiklerinde mutlaka ayrılmalarından önce bağışlanırlar. Ebu İshak Amr bin Abdillah Es-Sebi'i, çok hadis rivayet eden Sikabir Rabidir. Ebu İshak Amr bin Abdullah Es-Sebi'i, çok hadis rivayet eden Sikabir Rabidir. Ancak teddisiyle nitelenmiştir. Ancak tedlis ile nitelenmiştir. Bera bin Azib radıyallahu ten, işitmesi birçok hadislerde sabit olmuştur. Bera bin Azib radıyallahu ten, işitmesi birçok hadislerde sabit olmuştur. İsnadın zahiri sahihtir. Ancak bu hadisi Erra radıyallahu anh'den bizzat işitmemiştir. Ancak bu hadisi Erra radıyallahu anh'den bizzat işitmemiştir. Bilakis bunu Ebu Davud Nufeyb bin El Haris el A'ma yoluyla işitmiştir. Bilakis bunu Ebu Davud, Nufey bin el-Haris el-A'ma yoluyla işitmiştir. Bu ravi ise yalanla itham edilen metruk bir ravidir. Ebu Davud el-A'ma Bu ravi ise yalanla itham edilen metruk bir ravidir. Nitekim hadisi İbnebit Dünya El-İhvan'da sayfa 172. Nitekim bu hadisi İbnebit Dünya El-İhvan'da sayfa 172. Ebu Bekr bin Ayyâş tire Ebu İshâk tire Ebi Davud yoluyla rivayet ediyor. Dedi ki, Elbera bin Azib radiyallahu anh'ın yanına girdim ve elini tuttum. Elbera bin Azib radiyallahu anh'ın yanına girdim ve elini tuttum. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Böylece hadis zikretmiştir. İmam Ahmed Müsned'inde 4 bölü 289 İmam Ahmet Müsnedi'nde 4 bölü 289 Malik bin Migüvel Tire Ebu Davud yoluyla bu hadisi rivayet etmiştir. Bu İsaak'ın Berra radıyallahu anh'ten bu rivayeti illetlidir. Bununla beraber illetten salim gibi görünmektedir. beraber illetten salim gibi görünmektedir. Ancak bu hadisin şahit ve mutabileri vardır. Ancak bu hadisin şahit ve mutabileri vardır. Bu yüzden olsa gerek Şeyh Elbani hadisin sayıh olduğuna hükmetmiştir. İkinci illet yani sika hadis hafızları sika hadis hafızları hadisi bir yoldan mürsel rivayet etmişken bu sika hadis hafızları hadisi bir yoldan mürsel rivayet etmişken diğer bir yoldan müsned olarak rivayet edilir ve görünüşte sayı olabilir hadis hafızları. Hadisi bir yoldan mürsel rivayet etmişken diğer bir yoldan müsnet olarak rivayet edilir ve görünüşte sahih olabilir. Örnek İki. İki. Orada ikincisi dediğimiz birinci maddenin iki yönüydü. Örnek Ebu Davud No 185 İbn-i Mace 3179 Ve Beyhaki Ve Beyhaki 1 bölü 22 Ebu Davud no 185 İbn Mace no 3179 ve BHK 1/22 Mervan bin Muaviye an Mervan bin Muaviye an Hilal bin Meymun el-Cüheni Mervan bin Muaviye an Hilal bin Meymun el-Cüheni an Ata bin Yezid el-Leysi An Ebu Sa'id radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyorlar. Mervan bin Muaviye, An Hilal bin Meymun el Cuheni An Ata bin Yezid el-Leysi, An Ebu Sa'id radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, koyun derisi yüzen bir gence uğradı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, koyun derisi yüzen bir gence uğradı ve ona kenara çekil de sana nasıl yapılır göstereyim buyurdu. Kenara çekil de sana nasıl yapılır göstereyim buyurdu. Koltuk altına kadar elini deri ile et arasına soktu. Koltuk altına kadar elini deri ile et arasına soktu. Sonra gitti ve yeni bir abdest almadan insanlara namaz kıldırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem koyun dersi yüzen bir genci uğradı ve ona kenara çekil de sana nasıl yapılır göstereyim buyurdu. Koltuk altına kadar elini deri ile et arasına soktu. Sonra gitti ve yeni bir abdest almadan insanlara namaz kıldırdı. Bu hadisin zahiri sahih ve muttasıl görünmektedir. Lakin bu hadisin zahiri sahih ve muttasıl görünmektedir. Lakin Ebu Davud şöyle demiştir. Lakin Ebu Davud şöyle demiştir. Bunu Abdulvahid bin Ziyad ve Ebu Muaviye Abdulvahid bin Ziyad ve Ebu Muaviye an Hilal an Ata yoluyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den müsel olarak rivayet ettiler ve Ebu Said'i zikretmediler. Bunu Abdulvahid bin Ziyad ve Ebu Muaviye Abdulvahid bin Ziyat ve Ebu Muaviye an Hilal an Ata Yoluyla, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mürsel olarak rivayet ettiler ve Ebu Sa'id'i zikretmediler. Böyle bir durumda ne olur? Mürsel, evet, tercih olur teyit ettiniz. Başka tarihi yok bunun. Sadece bu, bu tarihe baktığın zaman ne olur? Kitap güzel alır. Niye? Niye? Sebep? Çünkü ihtiroz eden oluyor. Böylece hadisin mevsul olması ile mürsel olması arasında bir ihtilaf meydana gelmiştir. Böylece hadisin Mevsul olması ile mürsel olması arasında bir ihtilaf meydana gelmiştir. <gülüyor> kaideleri hatırlayın daha önce zikrettiğimiz kaideleri. Lakin sıkanın ziyadesi mahkumdur. Yani ilk zikrettiğimiz tarik eğer zayıf olsaydı, o zaman mürselinin mahfuz olduğunu söylerdik. Mevsul rivayetinin problemli olduğunu söylerdik. Bak burada Sika ravilet rivayet ediyor bunu. Hocam bir de muttasıl olduğunu söyleyip o anamı rivayet olsun. O muttasıl kütbe yani ananla rivayet şey değil yani problem değil. Yani temlis ile tedlis ile intelenen bir ravi eğer anane ile rivayet ediyorsa Tedlisin hangi tabakasından olduğuna bakılır bir de yani. O da yetmez. Yani müdellis bir ravi bile anana yapmış olsa o zayıflığını göstermez. Tedlisin hangi tabakasından bu ravi? 2, 1, 2, 3 buralarda onun şeyi kabul edilir. 4. ve 5. tabakalarda e, zayıftır. Dermatı ile mutlası olan veya haber almak gibi şekilde söylemesi gerekiyor. Yok yani. yani Tedlis olmadıkça müdellis bir ravi tarafından tedlis tespit edilmekçe sorunu yok. Üçüncü maddenin başlığını yazın bırakalım. Hadis bir sahabeden mahfuz olabilir ve ravilerinin beldelerinin farklı olması sebebiyle başkasından da rivayet edilebilir. Hadis bir sahabeden mahfuz olabilir. Hadis bir sahabeden mahfuz olabilir ve ravilerinin beldelerinin farklı olması sebebiyle başkasından da rivayet edilebilir. Bunun açıklamasını da bir sonraki derse bırakalım. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente tevhîdike lâ ve esteğfiruke ve töbü